Soru-Cevap Hazırlayan ve sunan Eczacı Gülcemin Kılıç Radyo Havan'dan herkese merhaba. Sunucunuz ben Eczacı Gülcemin Kılıç. Yeni bir soru-cevap programı ile sizlerle tekrar birlikteyim. Sorularınız için kiliç.io.com org.tr adresinden bana ulaşabilirsiniz. Bugünün sorusu Ezanelerimizde bulunan hassas terazilerinin muayeneleri hakkında Bilim, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından odamıza gönderilen yazıda ezanelerimizde bulunan hassas terazi ve tartıların 2 yılda bir yapılması gereken periyodik kontrolleri için müracaatların en geç 28 Şubat 2013 Perşembe günü mesai bitimine kadar başvuruların Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne yapılması gerekmektedir bilgisini vermiş bulunmakta. Hassas terazilerin muayene ve damgalama işlemlerinin yapılabilmesi için, muayene ve damgalama ücretlerinin Maliye Bakanlığı'nın il ve ilçelerde bulunan muhasebe müdürlüklerine yani mal müdürlüklerine yapılması gerekmektedir. Muayene ve damgalama ücretleri, sınıf 2 elektronik teraziler için 24.30 TL, sınıf 2 kefeli mekanik terazi için gram takımları dahil 51.30 TL'dir. Meslektaşlarımız hassas terazi muayenelerini isterse e, giderek yaptırabilecekler ya da Vakıflar Bankası İstanbul şubesinin ilgili hesabına 30 TL ek ücret yatırarak da ezanelerinde yaptırabilirler. Müracaat için gerekli evraklar: dilekçe, mal müdürlüğünden alınan makbuz, terazinin son muayene belgesi, ezanede yaptıracak olan meslektaşlarımız için ayrıca Vakıflar Bankası'ndan alınan makbuz. Meslektaşlarımızın iki yılda bir yaptırması gereken periyodik muayenelerine özellikle dikkat etmesi gerekir. Terazilerin muayenelerinde dikkat edilmesi gereken yıl olarak e, tarih baz alınmalı. Hangi ayda alırsa alsın mutlaka yıl olarak iki yılda bir kontrollerini yaptırmaları gerekmektedir. Periyodik muayene için zamanında müracaat etmeyenler hakkında daha sonra müracaat etmiş olsalar dahi damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı 3516 sayılı kanun hükümlerine göre idari ve cezai işlem yapılmasını e, yapılacağını bildirmektedir. Bugünkü sorumuz bu şekildeydi. Bir sonraki soru cevapta görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar. Soru Cevap Hazırlayan ve sunan Eczacı Gülcan'ın Kılıç